Zikirler yedi neydi demiştik, bu kadar bunları sayalım birer birer. Bir zikr-i cehri var, bizim yaptığımız için. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah bu iki tür. Birisi bunun var, böyle ağızdan söylüyor, kalbi duymuyor. Bu münafık alamededir. ki bu tevhid, lisanen yapılan bu tevhid kalplerinde duyulursa, o ağızdan çıkan tevhid hit, şeytanı kurşun gibi vurur. Yok eder, imha eder. Yalnız şeytanı mı? İnsan şeytınlarını da imha eder. Yalnız insan şeytınlarını mı imha eder? Hayır. Ölüleri ihya eder. Ölü kalpleri uyandırır. Hz. İsa Mesih gibi kör gözleri açar. Amaların gözünü açar. Balas illetini iş falan diyor. Çünkü La ilahe, illallah bu. Hz. Allah Davud Peygamber'e dedi ki, Ya Davud sana mizanımı göstereyim mi? Davud Peygamber de bu teklifi kabul etti. Başına taç, kendisine devlet bildi. Gösterdi. Bu bizim göreceğimiz gibi değil. Allah gösterdi ona. Zira o, o mizanın bir gözüne, o terazinin bir gözüne yedi kat sema ve yedi kat art sığıyor ve daha geniş o terazinin gözü. Dedi ya Rabbi bu, bu mizan hangi hayır hasenatla, hangi ibadetle, hangi taatla dolar dedi. Bir adamın ömrü 60 sene, 70 sene, 80 sene bilemediğin 100 sene. Yüz sene ibadet etse, bu, yüz sene ibadetle bu terazinin gözüne yedi kat sema, kat arduğun sığacak, daha geniş bu. Aa, Hak Teala buyurdu ki, ya Davud, bir la ilahe illallah bu mizanın gözünü doldurur dedi, bir la ilahe illallah. Aa, biz de söylüyoruz, niye olmuyor dersen, ağzın temiz olması şart, kalbin temiz olması şart, o la ilahe illallahı zâkirle m beraber söylemesi şart.